<t> <o> Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalini Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiya ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh Emma ba'd fe inne estaqa al kitabullah ve hayral hadi haddi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesetuha ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin finnar Riyadus Salihin şerhine 127. hadiste <gülüyor> devam ediyoruz. Ebu Hureyre <gülüyor> radiyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Yol üzerinde Müslümanlara eziyet veren bir ağacı kesen kimseyi yaptığı bu işe karşılık cennette dolaşırken gördüm. Diğer bir rivayet şu şekilde. Bir adam yolda giderken bir ağaç dalına rastladı. Vallahi buna bunu kaldıracağım ki Müslümanlara eziyet vermesin dedi ve onu kaldırıp attı. Adam bu davranış yüzünden cennetlik oldu. Yine diğer bir lafsında bir adam yolda giderken yol ortasında bir diken dalı gördü. Onu yoldan kaldırdı. Bu davranışı yüzünden Allah'ın rızasını kazandı ve bağışlandı buyurulmuştur. Bunu Bukhara ve Müslim rivayet ederler. Evet, bu e, imanın şubelerinin 70 küsur şube olduğunu belirten hadiste belirtildiği gibi, işte en üstün şubesi La İlahe illallah. yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırıp atmak bunun en alt şubesidir ve hayada imandan bir şubedir buyuruluyordu. İşte imanın şubelerinden olan bir şube bu. Müslümanlara eziyet verecek herhangi bir sıkıntıyı bertaraf etmek, kaldırmak. Bu hadisten şuhuslar anlaşılmaktadır. İnsanlara eziyet veren bir şey yoldan kaldırmanın fazileti ve bunun kişinin cennete girmesine veya Allah Azze ve Celle'nin bağışlamasına vesile olacak bir amel olduğu anlaşılıyor. Ve yine burada, bu hadiste cennetin el an, şu an mevcut olduğuna da delil vardır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu adamı cennette gezip dolaşırken görmüştür. Bu kitap ve sünnetin delalet ettiği sünnet ve cematin itikadından birisidir. Yani e, cennet ve cehennem hali hazırda vardır, mevcuttur. E, yani cennet ve cehennem sonradan yaratılmayacak. Cennet ve cehennem şu anda vardır. Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresi 133. ayetinde mealen şöyle buyurur. Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun. Yani hazırlanmış olup ifadesi yani bunun e, mevcut olduğunu gösteriyor. Hazır hale getirilmiştir. Şu an cehennem ve cennet mevcutturlar ve bunlar yok olmayacaklardır. Bazı akılcılar burada işte sonsuz olan sadece Allah Azze ve Celle'dir. Cennet ve cehennem dolayısıyla sonsuz olamaz gibi muhalatalar yaparak cennetine cehennemin sonunun geleceğini iddia ediyorlar, kelam yapıyorlar yani. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin ebediliği ile cennet ve cehennemin ebediliği arasında şöyle bir fark vardır. Cennet ve cehennemin ebedi oluşu Allah Azze ve Celle'nin bunları ebedi kılmasına bağlıdır. Kendiliğinden ebedi değillerdir. Ama Allah Azze ve Celle böyle değildir. Yani başka bir unsur tarafından ebedi kılmış değildir. Allah Azze ve Celle'nin ebediliği ve ezelliliği kendindendir. Bu bakımdan bunu akıl ile zorlayıp da kitap ve sünnetin naslarıyla ve üzerindeki icmayla sabit olmuş bir meselede de muhalefet edilemez. Bunu ancak cehmiler inkar etmiştir. Eski yeni bütün ulema, e, cehmilerin ve mutezilerin hakeza, mutezilerde e, cennet ve cehennemin hala var olmadığını, sonradan yaratılacağını iddia ederler. Cehmiler ise cennetin ve cehennemin son bulacağını iddia ederler. Sonun geleceğini iddia ederler. Ehl-i sünnet bunlara gerekli reddiyeleri Kur'an ve say sünnetten vermişlerdir. Bu hadis işte bu konudaki delillerden birisi. Bu hadisten Müslümanlara maddi zarar veren bir şeyi ortadan kaldırmanın, Yine kişiye sevap kazandıran amellerden olduğunu görüyoruz. Zaten müellifin bu hadisi e, zikrettiği bab başlığı hayır yollarının çokluğu. Halen o baba devam ediyoruz. Bu böyleyken Müslümanlardan manevi zararlar defetmenin ecri ise elbette çok daha büyüktür. Bu yüzden bazı alimler bidat ehline, e, saptırıcılara reddiye vermenin de bu babtan olduğunu zikrederler. Yani Müslümanlara eziyet veren şeyi bertaraf etme babındandır diye zikrederler. Piyasada insanları Allah'ın dininden uzaklaştırmaya çalışan, Allah bizleri korusun, pis düşünceli, şerli ve belalı nice insan vardır. Bu kimselerin zararlarını Müslümanlardan def etmek çok faziletlidir ve Allah kanındaki sevabı çok daha büyüktür. Bu kötü fikirli ve pis ahlaklı inkarcı adamların zararları onlara cevap vermek ve fikirlerini çürütmekle reddetmekle olur. Bu fayda vermezse boyunları vurulur. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah ve Resulüne karşı savaşanların ve yeryüzünde düzeni bozmaya çalışanların cezası ancak ya acımadan öldürülmeleri ya asılmaları yahut el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi yahut da bulundukları yerden sürülmeleridir, sürgün edilmeleridir. Maide suresi 30. ayeti Ömer bin Hattab radiyallahu anh'ın zamanında Sabir el-Eslemi denilen bir adam, Kur'an'ın müteşabihleri hususunda bazı sorular soruyor, insanların kafasını karıştırıyordu. Dönemin halifesi Ömer bin Hattab radıyallahu anh huzuruna çıkarılıyor ve Ömer radıyallahu anh hemen onun şapkasını, sarığını açıyor. Bakıyor ki saçı var, şayet diyor kafan tıraşlı olsaydı sana şöyle şöyle yapardım diyor. Yani haricilerden olmasından korkuyor. Çünkü haricilerin bir özelliği müteşabihlere tabi olmaları. Bunun haricilerden olabileceğini düşünüyor. O yüzden saçlarını kontrol ediyor. Kafasını tıraş etmiş mi? Onların alametini görecek miyim diye. Ve Ömer radıyallahu anh buna sopayla kafasına vurdukça vuruyor. Ta ki kafasındaki şey gitti mi? Tamam kafamdaki düşünceleri gitti deyinceye kadar buna devam ediyor Ömer radıyallahu anh. Bu zatı Ömer radıyallahu bir yere, şu an sürgün yeri hatırlamıyorum, ee, şehir dışında başka bir yere sürgün ettiriyor ve oradakilere mesaj gönderiyor, mektup gönderiyor. Diyor ki, bununla kesinlikle kimse oturmasın, konuşmasın. Yani bidat eline karşı e, takınılacak tutum, tavır konusunda Ömer radıyallahu anh de böyle bir öncülük etmiş oluyor kendisinden sonrakilere. Bu ayette geçen ve, ev e, yani veya ifadesi, bazı alimlere göre çeşitleme içindir. Yani yaptıkları suça göre öldürülmek, asılmak, el ve ayakları çaprazlama kesilmek ya da bulundukları yerden sürgün edilmekle cezalandırılırlar. Bazı alimler ise buradaki veya ifadesini muhayyerlik içindir. Yani kişinin tercihine, yani ona hükmedecek kişinin tercihine kalmış Müslümanların yöneticisine serbesttir demişler. İster öldürür, ister asar, el ve ayaklarını çapraz keser veya sürgün eder demişlerdir. Maslahatı bunların hangisinde görürse yönetici onu yapar. Bu isabetli olandır. Çünkü bir kimsenin yaptığı bir suç ayan beyan, görünen ve basit bir suç olabilir. Ama uzun vadede zor durumda bırakıcı ve ümmeti saptırıcı olabilir. Müslümanların yöneticileri Müslümanların yolundaki zararlı şeyleri ortadan kaldırmakla yükümlüdürler zamanımızın münafık yöneticilerini e, kastetmiyoruz tabi yani bu münafıklar yani Allah'ın indirdiğini terk etmiş Allah'ın e, hükümlerini e, uygulama konusunda herhangi bir e, dertleri tasaları olmayan dertleri demokrasi uygulamak veya buna benzer beşeri kanları uygulamak olan zamanımızın münafık yöneticilerini ve yani onlardan böyle bir şey beklemiyoruz zaten. Fakat Müslümanların yöneticisine düşen şey budur. Şerre, inkarcılığa, fuhşa veya fesada çağıran herkesin şerlerini ve fesatlarını yaymalarını engellemek onların üzerinde bir e, sorumluluktur. Onların sorumluluğundadır. Yapmaları gereken budur. Fakat Müslümanların yönetimlerini ellerine verdikleri günümüzdeki yöneticilerden bazıları bu usta gevşek davranıyor bazıları da vurdum duymazca tavır takınıyor. Başta önemsemiyorlar ancak geliştikten ve ilerledikten sonra engellemekte aciz kalıyorlar. Bizzat sapık fikirlerin sahipleri yönetici olursa işte bizim zamanımızdaki durum böyle bir durum. Yani Müslümanların ülkelerinin başlarındaki kimseler bu 72 fırka içerisinde ehl-i sünnet ve cemaatin dışında kalan 72 fırkaya ait görüşler taşıyorlar. E, iç, içlerinde haricisi var. Bizim e, devlet başkanlarımızda olduğu gibi. Bunlar harici akidesine sahip. Tekfir var bunlarda. Sufilik var. Mürcelik var. Yani karman çorman e, tuhaf bir şey var. Akılcılık var. Yani tam anlamıyla her şey birbirine karışmış. Şimdi sapık akideli insanlar böyle yönetici olduğu zaman, mesela Diyaneti düşünün. Diyanet İşleri Başkanı bir konuşma yapıyor. iki tane saptırıcı akım var diyor. Birisi şialık yani lafızilerle beraber tutuyor. Diğeri selefilik diyor. Yani selefilik ne demek? Allah Azze ve Celle'nin kitabını Resulü Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellemin sünnetini sahabe nasıl anladıysa biz ancak ona tabi oluruz. Selefi demek bu demek. Yani selefiyim diyen insan ben Kur'an'ı ancak sahabenin anladığı gibi Resulün açıkladığı gibi anlarım diyen kimsedir. Selefi budur. Sen Selefiliyi Şiilikle eşit kefeye koyuyor, sonra şiileye de hiçbir toz kondurmayıp da bütün reddiyeni Selefiler üzerine veriyorsan, yani 72 fırkanın hepsini savunuyorsun ama el Sünneti Selefiliyi reddediyorsun. Yani e, Müslümanların yöneticisinin kendisi, kendileriyle mücadele etmesi gereken düşüncelerin sahipleri, bozuk akidelerin sahipleri yönetici durumdalar bugün. İşte IŞİD devlet kurmuş, İslam devleti adı, harici akidesi, yani en barız akideleri haricilik, yani halis haricilik akidesi. Ali radıyallahu anh, onların hakkında bir sözü var kendi zamanlarında. Yani siz asıl diyor haricilerin devlet başkanı oldukları zamandan korkun diyordu Ali radıyallahu anh. Asıl o zamandan korkun diyordu. Şimdi bunların devleti var. Yani kendi çaplarında bir devletleri var. Şimdi e, bu gibi ülkelerde yaşayan Müslümanlar, yani yöneticileri ya Müslüman olmayan, gayrimüslim yöneticisi olanlar olabilir Lübnan'da olduğu gibi. Halk Müslüman ama halkta Müslüman olanlar var ama yöneticisi Hristiyan. Ürdün'de bazen buna benzer şeyler olabiliyor. Veya Şia veya e, batıl akideye mensup, nifak akidelerine mensup, Bidat fırkalarına mensup yöneticiler var. Kimisi hatta e, tam anlamıyla nifak olan, mesela laiklik gibi, demokrasi gibi e, küfür içeren akidelere sahip kimseler var. Bu gibi yerlerde Müslümanların pozisyonu e, kendilerini İslam'a nispet eden bu tür yöneticilere karşı maruf hususunda itaat etmek, meşru konularda itaat etmek, gayrimeşru konularda ise itaat etmemek. Yani haram olan işleri yapmamaktır. Müslümanlara düşen budur. Müslümanların bu ülkelerde yaşayan Müslümanların alimlerine düşen de bu durumları halka izah edip nerede itaat etmesi gerekir, nerede itaat etmemesi gerekir. Ve bununla beraber sapık akımlar, saptırıcı akımlar nelerdir? Bunları bertaraf etmesi yine alimlerin üzerine düşer. İlim elinin üzerine düşer. Bunları yapmaları gerekir. Bunu yapmazlarsa hem kendilerinin hem de kendilerine ilim konusuna tabi olan insanların neballerini yüklenirler. Evet, onların bu reddetmeli ki kendisine fetva soran insanları insanlara karşı Allah'ın dinine adaletle şahitlik yapmış olsun. Fakat bu tür yöneticilerle gizli kapaklı bir takım anlaşmaları olan kimseler maalesef bugün, işte oy vermeye cevaz verir hale gelmişlerdir, demokrasiye, parlamentoya girmeye cevaz verir hale gelmişlerdir. Halbuki onların vazifesi böyle haram olan hatta şirke götürecek fiillerden insanları uzak tutmaları, hakkı beyan etmeleri, batıl e, düşünce ve fiillerden insanları sakındırmaları gerekirdi. Bunu yapmadıkları zaman işte e, tağutların askerleri oluyorlar. Yani batıl yolunda çarpışan kimseler oluyorlar. Allah onlardan ve şerlerinden Müslümanları korusun. Evet, başta önemsenmeyen bazı şeyler geliştikten ve ilerlettikten sonra artık telafi etmekten aciz kalınan belalar haline geliyor. Bidatler böyledir. Başlangıçta zararsız görülüyor. Ufak görülüyor. Fakat o bidatler büyük bidatler haline geliyor. Ee, İşareten çok defa anlattık. Mesela i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın mescitte taşlarla tesbih eden bir topluluk kovması vardı. Ve i̇bn Mesud radıyallahu orada diyordu ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle bir takım adamlar gelecek diyor. Yani la ilahe illallah diyecek ama bu sözleri gırtlaklarından aşağı inmeyecek. okuyacaklar gırtlaklarından aşağı inmeyecek. Böyle topluluklar gelecek. Belki siz onlardansınız diyor i̇bn Mesud radıyallahu anh. Belki siz onlardansınız. Bakın burada i̇bn Mesud radıyallahu anh bunları mescitten kovuyor. Onlardan yüz çeviriyor diğer rivayette. Yüz çeviriyor onlardan. Belki kovmaya güç getiremiyor. Yüz çeviriyor. Bu topluluk gün geliyor Ali radıyallahu anh'ın zamanında, nehrevan'da toplanıp sayıları binleri bulduğu zaman işte e, savaş meydana geliyor. Sahabeleri tekfir ediyorlar. Harici bir topluluk oluyor ve Müslümanlarla savaşıyorlar. Allah Resulü'nün sahabeleriyle savaşıyor bu kimseler. Başlangıçları nasıl bir şey? Sadece taşlarla tesbih etmek. Taşlarla Allah'a zikretmekten ibaret. İbn-i Vesul radiyallahu anh'ın onlara uyardığı husus şu. Yani siz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetinden daha hidayet erdirici bir şey getirmiş olamazsınız. Yani bu yaptığınız şey böyle bir şey olamaz. Bunu ne Allah Resulü yaptı, ne emretti, ne sahabeleri yaptı. Yani çok olmadı Allah Resulü ifade edildi. Sahabeler de hayatta. Siz yani selefilerden niye yüz çevirdiniz? İfadeye dikkat edin. Sahabeler hayatta. Yani sahabenin anlayışından niye yüz çevirdiniz? Niye selefi olmadınızdır bu? Niye sahabeye uymuyorsunuz da kendi başınıza iş yapıyorsunuz? Aynı İbn-i Mesud an Enam suresi 153. ayetinin Allah Resul tarafından yapılan tefsirinin ravisidir. Diyor ki İbn Nusr adılan bir gün Allah Resulü aleyhisselatü vesselam yere bir çizgi çizdi. Sağına soluna da çizgiler çizdi. Bu ortadaki Allah'ın dost doğru yoludur. Enam 153'te belirtiler. De ki bu benim Rabbimin yoludur. Ona uyun. Ona tabi olun. Yollara uymayın. Ayette Buna tabi olun, yollara uymayın deniliyor. Yani hak yol, hidayet yolu tek bir yol olarak zikrediliyor. Yollar ise, çoğul zikredilen yollar ise sapıklık yolları. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, işte şunlar da diyor yollardır. Yol budur, şunlar da yollardır. Doğru yol bu, hidayet yolu, sırat-ı Rabbimizin dost doğru yolu budur. Etrafındaki yollar ise her birinin başında şeytan oturmaktadır ki, kendisine tabi olanları cehenneme götürür, iletir diyor. Bu ne demek bak? Diyanet İşleri Başkanı bugün şöyle itiraz ediyor. Bu Selefiler var ya Selefiler, kendilerinden başka kimseyi hak kabul etmezler. Bir kendilerine hak görürler diyor. Doğru. Biz Selefiler olarak sadece Selefin yoluna hak görüyoruz. Bunun dışındaki bütün yolları sapıklık olarak görüyoruz. Gerek Kur'an-ı Kerim'in bu ayetinin gereği, gerekse Yunus Suresi 32. ayetinin gereği, hakkın dışında sapıklıktan başka ne vardır diyor Allah Azze ve Celle. Ve hakkın yolu tek bir yoldur. O yolun dışındakilerin hepsi sapıklıktır. Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim ümmetim bu ümmet, İslam ümmeti 73 fırka ayrılacak. Biri dışında hepsi ateştedir diyor. Biz Selefiler olarak diyoruz ki bizim tabi olduğumuz şu yol sahabenin yolu dışındaki bütün yollar mensuplarını ateşe götürüyor. Biz Resul ne dediyse onu söylüyoruz. Allah Azze ve Celle ne buyurduysa onu söylüyoruz. Fakat bunu söylediğimiz için diyor ki bunlar çok tehlikeli çünkü bunlar kendilerinden başta kimseyi hak görmezler diyor. Yani adamın itiraz ettiği şey aslında Allah'ın ayetine, Rasul'ün sünnetine ama ayeti reddedemeyeceği için, sünnete dil uzatamayacağı için aleni olarak selefilere uzat, dil uzatmakla kendini kurtarabileceğini zannediyor. Evet bunlar işte Müslümanların yolundan bertaraf edilmesi, reddedilmeleri gereken eziyet. Bunlarla mücadele etmek iman şubelerinden bir şubedir. Evet, özetle ayaklarla yürünülen maddi yoldaki eziyet verici şeylerle, kalplerle yürünülen manevi yoldaki eziyet verici şeyleri yoldan kaldırmak, her iki yoldaki zararlı şeyleri izale etmek, kişiyi Allah'a yakınlaştıran amellerdendir. Kalplerin yolundaki eziyetleri gidermek veya bunlar için çalışmak, ayakların yolundaki eziyetleri gidermekten çok daha seaplı ve faydalıdır. 128. Hadis Ebu Hureyre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kim güzel bir şekilde abdest alıp cumaya gider ve susup hutbeyi güzelce dinlerse iki cuma arasındaki küçük günahları üç günde fazladan olmak üzere affedilir. Hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynayan kimse boş bir iş yapmış. Hutbeyi gerektiği gibi Dinlememiş demektir. Elbette cuma namazının e, pek çok edepleri var, hükümleri var. E, bunlardan birisi bu. Şimdi e, bu şekilde güzelce abdest alan, Allah Resulü Aleyhisselatü'nün emrettiği şekilde e, güzelce abdest alan, cumaya giden, burada demek ki e, usul olmaksızın sadece abdestle yetinerek cumaya giden kimse için de e, bir delil vardır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada e, abdest diyor sadece. Ve bu hadis neredeymiş? Müslim'in sayığında. Güzelce abdest almayı zikrediyor. Bu şekilde Cuma'ya gider, susup hutbeyi de güzelce dinlerse, yani kulak verir, hutbede ne söylenmek isteniyor, bunu anlamaya çalışır, ise iki Cuma arası, yani bir önceki Cuma ile arası, yedi gün. Ve fazladan üç gün daha olmak üzere diyor. Yani o Cuma güne kadar... Perşembe, çarşamba, salı de önceki bu üç günde dahil olmak üzere on günlük günahına kefaret olur, affedilir. Burada işledikleri affedilir. Kutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynayan kimse boş iş yapmış olur. Çünkü sohbetin edeplerinden, dinlemenin edeplerindendir bu ders esnasında, hutbe esnasında kişi başka şeylerle meşgul oluyorsa telefonuyla oynuyor veya başka ilgilendiği bir şeyler varsa o onu dinlemiyor demektir. İşte taşlarla oynayan çünkü Mescid-i Nebevi işte halılarla döşeli değildi, toz topraktı. Oradaki mescitteki taşlarla oynarsa hutbeyi dinlede esnasında boş iş yapmış olur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hutbe esnasında cuma hutbesine has olarak konuşmak yasaklanmıştır. Hatta öyle ki yanındaki konuşuyor sen ona sus dedin, sus demen bile boş işten sayılıyor hadislerde belirtildiği gibi. Bunu bile diyemiyorsun. Yine cuma günü bugün insanların çokça e, gaflet ettikleri, bilmedikleri bir şey daha var. E, çokça şahit olduğumuz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cuma günü, cuma namazından önce halka kurup oturmayı, sohbet etmeyi yasaklamıştır. Yani Cuma günü ne yapılması lazım demek ki Cuma'ya gelen Mescid'in bir köşesine oturur, zikirle meşgul olur ferdi olarak kendi başına. Cuma namazı işte ezan okunup da hutbeye dinler, hutbeden sonra da namaz kılınır bu şekilde. Bundan önce ilim halkası bile olsa bak, yani bir ilim dersi yapmak için bile bir halka kurulsa, bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yasakladığı bir şey. Cuma günü giden kişi yani erken gitmek e, övülüyor. İlk gelen işte deve boğazlamış gibi, sonra gelen işte sığır boğazlamış, sonraki koyun boğazlamış gibi böyle bir şey var. E, tertip var. Erken gitmeye teşvik var. İşte bu erken gelen şayet güzelce oturur, Rabbini zikretmekle meşgul olur veya nafile namaz kılar. Yani ezandan önce e, bu öyle bir şey var. Nafile namaz kılabilir. Bunlarla meşgul olur. Ferdi ibadetiyle meşgul olur yani. Oturup sohbet etmez. İlim dersi bile olsa. Cuma namazlarında dikkat edilmeyen bir şey bu. Neden böyle olmuş? Çünkü bir bidat başlatmışlar. Cuma namazından önce vaizler camide vaaz vermeye başlıyor. Yani bir ilim dersi, bir hutbe meclisi, vaaz meclisi başlıyor. Bu bidatı yıllar önce başlatmışlar zaten. İnsanlar Cuma'ya erken gelen olursa bu vaazı dinliyorlar. Bu bir bidattır. Bidat olmakla beraber Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kavli hadisiyle net bir şekilde yasaklanmış bir şeydir. Bilakis herkes kendi ferdi ibadetiyle meşgul olmalı. Artık sebebi gerekçesi ne olursa olsun. Onu hutbesine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kişinin diyor yani hatibin hutbesinin kısa olup namazının uzun olması fakihliğindendir diyor. Yani ne demek bu? Az sözle çok şey anlatabilmesi. Bunu hutbede yapacaksın ve az sözle çok şey anlatacaksın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesan demek ki namazı hutbesinden uzun olması. Yani bunu teşvik ediyor. Kendisi kaf suresini okurmuş. İşte Mürselat okuduğuna, başka surelerden okuduğuna dair rivayetler de var ama Genellikle kaf suresini okurmuş Cuma namazında hutbesinde Bu hutbenin ikinci kısmı Birinci kısmı işte hutbetül aci ve vaazun asiat Bütün bunlarla birlikte düşündüğün zaman Cuma namazında da genellikle Birinci rekatta Ala suresini ikinci rekatta Gâşi veya Münafikun suresiyle Cuma suresini okurmuş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Münafikun ve Cuma Ala ve Gâşi surelerinden biraz daha uzun yani bu minval üzerinde bu orta uzunlukta bir şey ama hutbeyi uzattıkça uzatıp hele bir de bu hutbenin içeriğinde e, müslümanların işine yaramayan bir defasında şahit oldum şeriden birisi işte beslediğiniz köpeklerin aşılarını yaptırın yani hutbenin konusu buydu yani müslümanın köpek beslemesi caizmiş gibi bir de aşılarını yaptırın falan yani e, böyle e, hutbeler işleniyor maalesef Evet, ee, bu hadisteki İbn-i de işaret etmiş buna. Abdest alıp ifadesi, Bukhar ve Müslim'in Ebu Said el-Hudri radyallandıdan rivayet ettikleri, Cuma günü gusletmek buluğa eren herkese farzdır. Yani Arapça lafzı vaciptir, ee, vaciptir, farzdır demek. Bizde, yani Türkçe'de bununla karşılanıyor. Ee, bu hadiste çelişmez. Çünkü ikinci hadiste ilkinde olmayan bir fazlalık vardır. Hem de bu daha sahiptir. Çünkü bunu 7 imam rivayet etmişken ilkini sadece Müslim rivayet etmiştir. Ne değiştirecekse İbn-i bunu zikretmiş. Onun için ikinci hadiste ifade edilen cuma günü kusletme hükmünü alırız demiş. Yani cuma namazına gitmek isteyen kişinin edip de gitmesi farzdır. Kusletmesi ise günah işler ancak... Cuma'yı eda etmiş olur. Çünkü bu gusül, cünüplükten dolayı yapılması gereken bir gusül değildir ki yapmadığında cuması olmaz diyelim. Birakis diğer farzlar gibi farz bir ameldir. Kişi yaptığında sevap yapmadığında günah kazanır. Yani cumaya bir halel getirmez diyor ama diyor Cuma gusülü farzdır diyor e, İbn-i burada. Fakat e, buradaki gerekçesi, işte diğerini sadece Müslüm'ün rivayet etmiş olmaz. Yani hadis usulünde böyle bir şey yok. Yani müslim rivayet etmemiş olsun da çok meşhur olmayan diyelim Ebu i̇shak Serraç diye bir alim var pek duyulmamış. Hadis alimlerinden birisi. O rivayet etmiş olsun. Önemli olan hadisin sayı olarak gelmesi. Yani ancak şöyle denilebilir. Müslümanın haftada bir gusletmesi vaciptir. Bunu kastediyorsa buna hak veririz. Çünkü Bukhari'nin rivayet ettiği hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ee, Müslüman bir kimsenin üzerine haftada bir gün yedi günde bir gusletmesi e, e, vaciptir diyor. Hak'tı, esavla haktır diyor. Hak ifadesiyle zikrediyor. Burada haftada bir ifadesi geçiyor. Bu rivayetlerde Cuma ile ilgili olan rivayetlerde ise Cuma günü zikredilerek Cuma günü gusletmesi her kimse üzerine vaciptir diye geliyor. Sonra diğer bazı rivayetler var ki burada söz konusu edilmemiş Eşim Mesela Ayşe radialanha, İbn Abbas radialanma gibi sahabelerden, bu diyor, geçici olarak farz edidiyor, geçici olarak farz kılmıştı. Çünkü insanlar işte çalışmaları, işleri sebebiyle eziyet verici kokular oluyordu ve Cuma'ya geldikleri zaman bu koku insanları rahatsız ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde emretmişti diyor. Fakat bu sonra yani vücubu kalktı diyor bu sahabeler. Nitekim bu hadiste böyle bir şeyin vacip olmadığını ama kişi bunu yaparsa bunun daha güzel olduğunu gösteriyor. Çünkü Ebu Davud ve Tirmizi'nin rivayet ettikleri hadiste kim cuma günü guslederek gelirse bu güzeldir. Veya abdest alarak gelirse güzeldir, guslederek gelirse bu daha iyidir şeklinde bir derecelendirme var. Yani e, burada bir muhayyer bırakılma olmuş. Önceden iş ağırmıştı, sonra tahfif gelmiş, hafifletilmiş hüküm. Ve e, bu müstahap olarak kalmaya devam etmiş. Yani Cuma günü gusletmek güzeldir, müstahaptır. Bununla kişi ecir kazanır. Hatta sadece gusletmesi değil, en güzel kokularından sürünüp de öyle gelmesi e, teşvik edilmiştir. Evet. Hadiste insat yani susmak, istima, dinleme ise can kulağıyla dinlemek demektir. İkisi arasındaki fark budur. İnsan dinlemeli, hatibin dediklerini takip etmeli ve konuşmamalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu sabittir. Cuma günü imam hutbe verirken konuşan kimse kitap yüklü taşıyan merkep gibidir. Kitap yüklü eşek gibidir. Bunu Ahmet bin Hanbel, Taberani ve başkaları rivayet etmişlerdir. Bu lafızla rivayetinde Heysemi demiş ki, İsnadında adında bin Said vardır. Mücalib bin Said zayıf bir ravidir. Ne Said'e sika olduğunu söylemiş fakat e, muhaddislerin e, Mücalib bin Said hakkındaki kavli onun zayıf olduğu şeklindedir. Yani e, eşeğe benzetme ifadesi bu lafızla gelen rivayet sahip gözükmüyor. Merkep hayvanların en aptalıdır. Kitap taşıdığında kitaptakilerden hiçbir istifadesi olmaz. Aralarındaki benzer nokta bu kişinin de konuşmaz sebebiyle hütteden hiçbir şey istifade edememesidir. Yani bir nevi kitap yükleniyor, ilim yükleniyor ama hiçbir şey istifade edemiyor. Tıpkı kitap yüklü eşek gibi benzetme bu yönden diyor. Ona sus diyen de, yani konuşan kimseye sus diyen de, susturan da boş ve sevimsiz bir iş yapmıştır buyurmuştur. Yani Cuma'nın sevabını kaçırmıştır. Bu lafızla Bukhara ve Müslim'de geliyor bu da. Yani Cuma konuşan, Cuma hutbesi esnasında konuşan la de bulunmuştur. Boş yapmıştır. Ona sus diyen boş yapmıştır. Diğerinin cuması batıl oluyor. Ona sus diyen de çirkin bir şey yapmış oluyor. Burada kıyasın hüccet olmadığına da delil vardır. Çünkü kıyası kabul eden alimlere göre bile bayram namazı veya yağmur duası, istisga namazı hutbelerde bir hutbedir. Fakat bu alimler yani kıyas kabul eden ilim elli dahi işte bayram namazında konuşan, istiska namaz hutbesinde konuşan hutbesinin şeyin, e, namazlarının batıl olacağını söylememişler. Bilakis batıl olmaz. O cuma gününe has bir şeydir demiştir. Şayet dedikleri gibi kıyas e, üzerine dayanılabilecek bir esas olsaydı cuma hutbesinde konuşmanın e, namazı iptal ettiği gibi bayram namazın hutbesinde ve diğerinde konuşmanın da böyle olması gerekirdi. Yani kıyas bunu gerektirirdi. Fakat bu kıyas mahalli değildir. Bu söz sadece cuma hakkında, cuma hutbesi hakkında söylenmiştir. Evet, çakıl taşlarıyla oynamanın kişi hutbeyi dinlemekten alıkoyacağını söylemiştik. Evet, 129. hadis yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Allah Resulü şöyle buyurdu, Müslüman veya Mümin bir kul abdest alıp da yüzünü yıkadığı zaman gözleriyle bakmak suretiyle işlediği her günah abdest suyuyla veya suyun son damlasıyla birlikte yüzünden çıkar gider. Ellerini yıkadığı zaman elleriyle tutmak suretiyle işlediği her günah abdest suyuyla veya suyun son damlasıyla birlikte ellerinden çıkar gider. Ayaklarını yıkayınca da ayaklarıyla yürümek suretiyle işlediği her günah abdest suyuyla veya suyun son damlasıyla ayaklarından çıkar gider. Böylece o tüm günahlarından temizlenmiş arınmış olur. Yani abdest almanın böyle hem maddi hem manevi temizleyici yönü var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bunu mesela beş vakit namaz hakkında söylüyor ya bazıları tevil ediyor hadisi. Sizden birinin evinin önünde bir ırmak olsa, nehir olsa ve günde beş defa girse çıksa üzerinde kirden bir şey kalır mı? Hayır ey Allah Resul. Resulü. Beş vakit namaz böyledir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Burada bazıları yorum yapıyorlar. Diyorlar ki işte bu diyor günahların küçüklerine kefaret olur, büyüklerine kefaret olmaz diyorlar. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü üstüne bir yorumdur. Yani bunu Allah Resulü belirtmedikçe biz kabul etmeyiz. Hatta sözleri Allah Resulü'nün sözünün zahirine zıttır. Çünkü bir kimse günde beş sefer bir nehre girse, çıksa önce ondaki pisliklerin büyükleri gider. Belki küçükleri kalır. Yani buna bu şekilde akılla baksan tam tersini söylemek gerekir. Fakat böyle değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyorsa ki günahtan bir şey kalmaz. Biz böylece itikad ederiz. Yani abdest de bakın kendi başına azaların yıkanmasıyla günahları böyle temizleyen bir şey. Kişi Allah'tan bunu isteyerek, abdest aldığı zaman demek ki bilinçli bir şekilde almalı. Halk arasında yaygın olan bir şey var. Abdest ağzalarını yıkarken her birinde ayrı dualar yapmak. E, bu şekilde dua zikredildiği için buna değiniyoruz. Diyor ki, mesela yüzünü yıkarken kişi şöyle demeli. Ya Rabbi, gözümle, başımdaki azarlarla işlediğim günahları benden gider, böyle desin. İşte elini, kolunu yıkarken elimle işlediğim günahları benden gider desin. Böyle dualar uydurmuşlar. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit değildir. E, Sahih bir aslı yoktur. Abdest konusunda e, zikir babından sabit olan tek şey... Başlarken besmele çekmek, Allah'ın ismini zikretmek, bismillah diyerek. Bismillah demek bitirdiğin zaman eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Bu zikri söylemek, hatta nesai'de gelen bir rivayette şu ziyade var. Bir kimse abdest alıp da bu şekilde kemime îşadete'ni getirir, semaya bakarak bunu söylerse cennetin 8 kapısından mı gire deniyor. Evet. evet. Bu şekilde bir müjde var. Bu zikirler var sadece. Diğeri ise bidat olur. Bidat olur fakat kişinin ihtisap etmesi gerekir. Yani ne demek? Sevabını Allah'tan bekleyerek kalbinde bu niyet olmalı. Ya Rabbi işte ben e, günahımdan temizle beni, benim yüzümü yıkarken, ellerimi yıkarken e, günahları benden arındır diye bir ihtisap halinde olabilir. Allah'tan bunu beklemeli. Bu ayrı bir şey. Fakat dille telaffuz edilen bir dua haline, zikir haline getirmek ise burada bir bidattır. Evet, kişi Allah Azze ve Celle'nin demek ki abdest aldığı zaman bu beklenti de olmalı. Başıyla, elleriyle, ayaklarıyla işlediği günahların kendisinden döküldüğünü düşünmeli, Allah'tan bunu istemeli. Allah Azze ve Celle Maide suresinin 6. ayetinde Ey iman edenler, namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın, başlarınızı mesedip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın buyurarak Abdesti emretmiştir. Abdestte kişinin demek ki dört azası. Yüzü, elleri, kolları, başı ve ayakları temizlenir. Bu hem maddi hem manevi yönden olur. Abdestteki maddi temizlenme malumdur. Yani kirin yıkanması. Çünkü insan yüzünü, ellerini, ayaklarını yıkayıp başını mesettiğinde pisliklerden arınır. Aslında başta diğer azalar gibi yıkanacak bir azadır. Fakat Allah bunda hükmü hafifletmiştir. Çünkü insan saçı uzunsa onu yıkamak özellikle kış günlerinde zor olur. Ancak Allah rahmet ederek başın sadece mehsedilmesini emretmiştir. Başın mesedilmesi derken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti yani Kamil sünneti şu şekilde 1, 2, 3. Bütün azaların, abdest azalarını yıkarken birer sefer yıkıyor önce. Bu yeterli olandır diyor. Yani birer sefer yıkamaya, yani dolayısıyla meslede bir sefer bu şekilde kaplama mes yapmaya, bu yeterli olandır diyor. İki sefer yıkadığında bu benden önceki nebilerin sünnetidir diyor. Üç sefer yıkamaya da bu da benim sünnetimdir buyuruyor. Kim bundan fazla yaparsa isyan etmiş ve zulmetmiştir buyuruyor. Bundan fazlası isyan ve zulüm oluyor. İşte başın meshi de... E, Müslimde Abdullah bin Zeyd el Ensari Radyalan'ta gelen rivayette geldiği gibi birinci Mesih şu, önden elleri saçlarının arasına geçirip arkaya doğru götürmek, İkincisi, ön arkadan öne doğru getirmek, üçüncüsü de tekrar arkaya götürmek. Mesih bu şekilde olur. Halk arasında yaygın olan, işte başın dörtte birini veya beşte birini mesh şeklindeki ibareye gelince, bu sadece sarıklı olan kimse hakkında bir ruhsattır. Mesela sarıklı ve çıkarmasında meşakkat var. O kimsenin başının beşte birini, başının bir kısmını mesetmesi o kimse yeterlidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünneti böyle. Yine kadın mesela örtülü alır örtüsünü açmasında meşakkat var. Bunların da bu şekilde mesine dair Ümmü Seleme'den ve başkalarından rivayet var. Sarıklı kimsenin mesine dair rivayet ise Bilal bin El-Haris radiyallahu anten sahip-i isnatla gelmiştir. Hem ayaklara şeye mes, hem sarık üzerine mes diye Ahmet bin Hanbel'in üstlerinde sahip-i isnatla geliyor bu rivayet. Yani beşte bir mes etmek başı açık olan kimseye yeterli değildir. Buna aldanmayın. O zaman peki kadınlarla nasıl oluyor? Kadın eğer başı açıksa yani mani yoksa mesela evinde namahrem birisinin görmesi gibi herhangi bir tehlike yok. O kaplama mesh aynı Aynı erkeklerde olduğu gibi. Ama örtüsünü açmak istemiyor veya meşakkat var bunda bir kısmını mesedebilir edebilir. Müseleme Radyalan elini örtüsünün altından bu şekilde sokup mesedermiş bu şekilde e, kadınların durumu. Yine bu mesle ilgili e, yanlış bilinen şeylerden birisi belki bilmeyen kardeşlerimiz vardır diye söylüyorum. Mesela boynu şu şekilde mesh ederler. Bu sabit değil. Çok zayıf bir rivayet. E, yani sayıh olmadığı için bunu amel etmek doğru değil. E, bu konuda sünnet olan şu. Şu parmaklar baş, e, işaret parmağı kulağın içine. içine. Baş parmaklarla da kulağın dışı meshedilir bu şekilde. Evet, manevi temizlenmeye, arınmaya gelince aslola Müslümanın ister abdestli olsun, ister abdestsiz, hatta isterse cünüp olsun onun temiz olduğudur. Müslüman cünüpken bile temizdir. Nitekim hem Hüzeyfe radıyallahından hem Ebu Ureyre radyalanten rivayetler var. Birisinde Müslüman lafzıyla geliyor, birisinde mümin lafzıyla geliyor. Ebu Ureyre diyor ki, bir gün diyor cünüp idim diyor. E, karşıda Allah Resulü'nü görünce diyor hemen gittim diyor. Eee geldim. Bana dedi ki Allah Resulü dedi, neye Ebu Ureyre? E, Allah'ın Resulü diyor, işte cünüp idim. O halde sana e, dokunmak istemedim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurdu ki "Subhanallah. Müslüman e, mümin hiçbir zaman necis olmaz." buyurdu. Huzeyfe Radyalan'tan gelen rivayette ise mümin hiçbir zaman necis olmaz lafzıyla gelmiştir. Aynı tam tersi mi? Yani birinde mümin, birinde Müslüman ifadesi var. İkisinde de mümin dediniz mi? Öyle mi dedin? He. Yani Birisinde Müslüman, birisinde mümin ifadesi var. Yani Müslüman hiçbir zaman necis olmaz diyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Özellikle de bunu cünüplük haliyle bağlantılı olarak söylüyor. Yani kişi ee, Müslüman kişi cünüp dahi olsa böyledir. Ama müşrik ise yıkanmış bile olsa, 30 sefer yıkanmış bile olsa necis'tir diyor. Recis, onlar pisliktir diyor Allah azze ve celle Tevbe suresi 28. ayetinde. Evet. İnsan abdest alırken ağızlarıyla işlediği günahlar silinir. Ellerini ve kollarını yıkadığında elleriyle yaptığı günahlar, ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği günahlar sinir ve sonunda bütün günahlarından arınır. Allah Azze ve Celle bu yüzden Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez fakat sizi tertemiz kılmak yani içinizi dışınızı temizlemek, sizi maddi ve manevi olarak arındırmak ve size ihsan ettiği nimetini tamamlamak ister. Umulur ki şükredersiniz. Bu da yine Maide suresinin 6. ayetini devamı bu. İfadeye dikkat edin. Burada şiirlere de reddiye vardır. Ee, Ahzab Suresinde ehli beyt ayten e, Allah sizi tertemiz kılmak istiyor yutahirakum tathihra ifadesi var ya buradan işte ehli beytin ehli beyt imamlarının masum olduklarını çıkarmışlardır yani onlar masumdur demişlerdir Şialardaki bu itikat işte Sünniler arasında da e, mesela şeyhlerine masum dememişler Şiiler gibi aynısını söyleyememişler söz olarak ama fiile bu yerine gelmiştir. Fakat onlar bizim şeyhlerimiz mahfuzdur. Yani günahtan korunmuştur demişlerdir. Yani peygamber gibi masum değil ama bunlar da günahtan korunmuştur. Aynı kapıya çıkarmışlar. Yani asame ifadesi, ismet ifadesi de korunmak demektir. Hatta asime diye kaleye derler. Başkente derler. Asime. İsmet korunma demek. Hıfs da korunma demek. Mahfuz o hıfz kelimesinden türeme. Hafız mesela koruyan, ezberleyen manasında. Yani birisi bir lafızla e, ismet atfetmiş, diğeri hıfz lafızıyla e, mahfuzdur diyerek korunmuşluk atfetmiştir. Ehl-i sünnetin arasında da e, sapık olan, yani ehl-i sünnet demeyelim de sünnilerin arasında sufi kesimde böyle bir itikat yerleşmiş. Şeyhlerini günah işlemez kabul etme diye bir şey yerleşmiş. Hatta bırakın sufileri, tevhid ehli olduğunu söyleyen kimseler dahi tuhaf tuhaf itikadlar içerisindeler. Mesela geçtiğimiz yıllarda yazı olarak mı, artık sözlü olarak bir sohbet esnasında mı şöyle bir şey söylemiştim. Delili olmadığı zaman veya delile muhalif olduğu zaman Ahmet bin Hanbel'in sözüyle George Bush'un söz arasında bağlayıcılık açısından bir fark yoktur. Vay efendim sen bunu nasıl söylersin diye... E, yüzümüze de değil arkamızdan türlü e, sözler söylüyorlar işte İmam Ahmet'le George Bush'u bir gördü işte İmam Ahmet'e dil uzattı falan filan diye fakat hiç kimse şu hakikate gelmiyor yani kardeşim bağlayıcı mı? yani vahiy dışında bağlayıcı olan bir şey var mı? yani bağlayıcı olan Allah'ın sözü Rasul'ün sözü Ahmet bin Hanbel masum mu? değil biz daha önce bir şey zikretmiştik mesela. Ahmet bin Hanbel, Allah rahmet eylesin, abdest meselesinde, abdestteki besmele meselesinde bu konudaki bütün rivayetler zayıftır diyor. Abdeste başlarken besmele hakkında zayıftır diyor. Fakat diyor, söylenmesinde sakınca görmem diyor. Bu bir hatadır. Kim Ahmet bin Hanbel'i masum görüp de bir nevi diliyle söylemese bile, onun bu sözünü dine dinerek Sırf Ahmet'in sözünden dolayı Ahmet bin Hanbel sakınca görmedi diye abdestinde besmele alıyorsa onu Rab edilmiştir. Allah korusun. Selef bundan şiddetle sakınırlardı. Benim görüşümün din edilmesinden sakınırım diyordu kendilerine fetva soranlara. Fakat Ahmet bin Hanbel artık bir gaflet eseri midir, bir hatadır, beşerdir sonuçta. Böyle bir söz kendisinden sadır oluyor. Bu konudaki rivayetlerin. Hiçbirisi said değildir fakat söylenmesinde sakınca görmem diyor. Neye dayanarak söyledi Allah bilir. Bunun hesabını Allah verecektir. Ama e, yapılan araştırmalarda Şeyh Elbani bunun tariklerini çıkararak bu isnadın yani rivayet yollarının birbirini desteklemesiyle hasen derecesinde olduğunu söylüyor ve besmele abdest esnasında bismillah demenin meşru olduğunu ispatlıyor. Biz bu hadisten dolayı e, besmele çekmeyi uygun görürüz. Yoksa reyden, görüşten dolayı değil. Yani eğer delile muhalifse, delile muhalif olması şundan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki, her kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa reddolunur. Ahmet bin Hanbel'in yaşadığı dönemini müştehili olarak alimlerini şey yaptı insan değil mi? Şimdi ehl-i sünnetin kalesi Ahmet bin Hanbel ehl-i sünnetin imamı yani bir kimse Ahmet bin Hanbey'le nispet ediliyorsa o ehl-i sünnetti yani onun etrafında, onun öğrencilerinden ise onun itikadını benimsiyorsa yani ehl-i sünnetin alametidir rahmet bin Hanbey burada bizim sözümüzü tutup da işte George Bush da sanki şahsını bir görme gibi lanse etmeye çalışanlar için sahtekarlığını yapanlar çünkü böyle yapmasalar kendi kusurları aleni bir şekilde ortaya çıkacak yani alimleri masum görme bu Bu ayet neden Şiilere e, reddi oluyor ona gelecek olursak Allah Azze ve Celle aynı ifadeyle burada bütün müminlere hitaben diyor ki abdest sayesinde Allah size bir güçlük çıkarmak istemez fakat sizi tertemiz kılmak ister. Ehli Beyt'e ne diyordu? Şialar bu ayete dayanarak masum diyorlar ya Ehli Beyt'e. Allah sizi tertemiz kılmak ister. Yani Allah onlar tertemiz kılmıştır, onlar masumdur diyorlar. O zaman bütün müminler için aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Onların iddiasınca. Halbuki diğer müminlerin hata ettikleri gibi ehl de hata etmiştir. Ali radıyallahu anh de hata etmiştir. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam diyor ki her beşer hata edicidir. Ancak tevbe başlanır bağışlanır. İnsanların en hayırları tevbe edenlerdir. Hata edenlerin en hayırları tevbe edenlerdir. Yani hatadan masum olan bir beşer yok, insan yok. rasuller de dahil. Evet, onlar da hata eder. Fakat onların özelliği hatalarına ısrar etmezler. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten diğer rivayet şu şekilde. Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde beş vakit namaz... Bakın burada e, Allah Resulü'nden bir tahsis geliyor. Büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde biz kelamı reddettik. Allah Resulü'nden gelen başımızın, gözümüzün üstüne. Büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde beş vakit namaz, cuma namazı gelecek cumaya kadar, ramadan orucu gelecek Ramazana kadar aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Yani Demek ki Allah Azze ve Celle'den kişi oruç tutarken Ramazan ayında böyle bir beklentiyle orucunu tutmalı. Ya Rabbi benim geçmiş seneden, işte gelecek seneye kadar, yani geçmiş sene, öncekine kefaret olacak. Bu Ramazan'a kadar, geçmiş seneden olan bütün günahlarımı bağışla. Bu niyetle orucunu tutmalı. Allah'tan bir beklentiyle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim Ramazan orucunu tutar ve ihtisab ederse diyor, işte buradaki ihtisabın manası bu. Allah'tan bunun karşılığını beklemek demek. Karşılığını bekleyerek bir de Kadir Gecesi'nde değerlendirirse nasıl değerlendiriliyor Kadir Gecesi? Allah Resulü'nün öğrettiği duayla ve her zamanki gece namazıyla, teravih dediğimiz. Evet, büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde deniyor. ve ee, hadisteki kebair büyük günahlar anlamına gelir. Şeriatın belli bir ceza belirlediği her günah büyük günahtır. Alimlerden bir kısmı kebairi böyle açıklamışlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapana lanet ettiği her günah da büyük günahtır. İbn Abbas radıyallahu anh'ın kavli olarak sözü olarak ondan bu ibareler gelmiştir. Yani Allah azze ve celle'nin işlenmesinden dolayı tehdit ettiği Azapla tehdit etti veya hakkında lanet kıldığı her günah büyük günahtır diye. Ee, yine bu büyük günahlar olarak sayılır. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam pek çok hadislerinde kısım kısım büyük günahları saymıştır. Yani büyük günahların en büyükleri şunlardır diye. Bazen 7 saymış, bazen 9 saymış, bazen 3 tane saymış. Yani farklı yerlerde farklı konular da zikretmiştir bunlara bakıldığı zaman yani büyük günahlar olarak zikredilen günahlar sadece Allah Azze ve Celle'nin hakkına tecavüz değil, kulların hakkına da tecavüz içeren günahlar. Mesela günahlar kısım kısım biliyorsunuz. Sadece Allah ile kul arasında olan günahlar vardır. Bir de Allah Azze ve Celle'ye isyan olduğu gibi Diğer kullarla kul hakkı içeren günahlar da vardır. Mesela kişi zina ettiği zaman bu tek başına kendisine ait bir günah değildir. Allah ile kullar arasında bir günah değildir. Başka birisiyle işlenen bir günahtır. Bunun gibi. Bazen aleni işlendiğinde, mesela küçük günah aleni olarak ısrarla işlendiğinde bu büyük günah olur. Allah Resulü'nden hadis de var bu konuda. Bunlar bakıldığı zaman büyük günahı aleni, şey küçük günahı aleni olarak işlediğinde bir kimse onun günahı başkalarına sirayet edici olur. Başkalarına örnek olur. Ya başkalarına cesaret verici olur. Veya örnek teşkil eder. Evet, sizden biri kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için, kardeşi için de istemese iman etmiş olamaz hadisinde olduğu gibi Sahibinin imansız olacağını ifade eden her da büyük günahtır. Kendisi için istediğini, demek ki kardeş için istemezse, burada imanla ilgili bir tehdit var, bu büyük günahtır. Bu hadis belki ileride gelir, daha geniş işlenmesi gereken bir şey. Çünkü çok kapsamlı bir mesele. Bir Müslümanın kendisi için istediğini kardeş için de istemez. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizi aldatan bizden değildir. Hadisinde olduğu gibi Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın kendisinin onu yapandan beri olduğunu ilan ettiği her günahta büyük günahtır. Alimler büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde ifadesi hakkında değişik şeyler söylemişlerdir. Küçük günahların affedilmesi iki şarta yani beş vakit namazın kılınması ile büyük günahlardan kaçınmayan bağlıdır. Yoksa anlam bütün küçük günahlar affedilir ama büyük günahlar affedilmez şeklinde midir? Çünkü ikincisine göre küçük günahların affedilmesinin tek şartı vardır. O da 5 vakit namaz ve cuma namazlarını kılmak, Ramazan orucunu tutmak. Zihne ilk gelen mana ikincisidir. En doğrusun Allah bilir ya. Sanki mana şöyledir. 5 vakit namaz arada işlenen büyükleri dışında büyük günah bütün günahları siler. Yani küçük günahları siler. Cuma'dan Cuma'ya kılınan namazda, Ramazan'dan Ramazan'a tutulan oruç da yine bu şekildedir. Çünkü büyük günahlar özel tevbeye ihtiyaç duyarlar. Kişi özel olarak tevbe etmedikçe yaptığı salih ameller onlara kefaret olmazlar. Aksine özel olarak o günahtan tevbe etmesi gerekir. Evet. Allah izin verirse 131. hadis ile sonraki derste devam edeceğiz de. Büyük günahlar, şöyle e, sayılanlardan bazılarını kısaca hatırlayacak olursak, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öncelikle şirk koşmayı, Allah'a ortak koşmayı zikrediyor. Bunlar arasında anne babaya asi olmak, hukukul valideyn, onların haklarını çiğnemek, onlara isyankarlık zikrediliyor. E, hücum gününde savaştan kaçmak, yalan söylemek, yalan e, söylemek, habersiz, gafil e, mümine kadınlara yani zina ile ilgili herhangi bir suçu, e, günahı olmadı halde bunlara iftira etmek. Yine diğer bir hadiste yalan şahitlikte bulunmak. Şahadetuz zuur diye geçiyor. Şahadetuz zuur ise yalan şahitlik diye tercüme edilmekle beraber çok geniş bir ifade. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bu hadisi söylediği zaman, yalan şahitliği zikrettiği zaman ve yalan şahitlik ve yalan şahitlik ve şahadetuz zuur diye bunu o kadar çok söyledi ki keşke sussa dedik diyor. Yani bu kadar çok söyledi. Yani ağrımıza gitti diyor bu kadar tekrar etmesi diyor sahabeler. Ebubekir Radyalan böyle diyor. Yalan şahitlik ifadesi yani bu ile tercüme edilen zur ifadesi batıla şahitlik demektir. Zur ile ilgili yani bu konuyla ilgili özel bir risale de hazırlamıştım. Yani e, değişik rivayetler var. Mesela batıl işlenen bir yerde bulunmak buna giriyor. Yani Yalan şahitlik diye tercüme edilen şeye giriyor. Peruk takmak buna giriyor. Çünkü bu da yalan şahitliğe giriyor bir nevi. Mesela kadın kendisine ait olmayan bir saç gösteriyor. Veya güzel görünmek için lens takıyor. Veya daha uzun boylu gözükmek için topuklu ayakkabı giyiyor. Topuklu ayakkabı konusunda Ayşe Radyalan'a diyor ki, işte İsrailoğullarının kadınlar bu yüzden... Helak oldular. Çünkü onlar diyor, kendilerini daha uzun gösterebilmek için bunlardan edinmişlerdi diyor. Ee, yani diğerlerine üstünlük sağlayabilmek. Dünya malı, mesela bakın altın veya süs eşyaları, kadınlar birbirlerine bunlarla üstünlük sağlamaya çalışırsa aralarına fitne girer. Yani sahip olduklarıyla bir diğerine, yek diğerine üstünlük sağlamaya çalışmaz. İsrailoğullarını helak eden şeylerden birisi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor, bizim zamanımızda kadınların çıkardığı şeyleri görseydi onları mescitlerden men ederdi diyor Ayşe Radiyalan'a. Yani bu tip şeyleri gördüğünden dolayı. Çünkü kadınların mescitlere gitmesinin gayesi namaz kılmak, işte oradaki zikre, sohbete icabet etmek değil de birbirlerine üstünlük sağlamak, birbirlerine galebe çalmak haline geldi demeye getiriyor sanki. İsrailoğulları bu yüzden e, mescitlerden alıkoludular kadınları de, diyor Ayşe Radiyalan'a. Evet, Ebu Said el-Hudri radıyallahından da bu konuda destekleyen bazı rivayetler var. Yani şehadeti zur ifadesi yalan şahitlikte bulunmak Allah Resulü aleyhissat ve üstüne basa basa basa basa uyardığı önemli bir mesele. Kişinin sahip olmadığı bir şeyle e, başkalarına sanki ona sahipmiş gibi görünmeye çalışmaz. İşte takvalı olmadığı halde takvalıymış gibi görünmeye çalışmaz. İhlaslı olmadı halde ihlaslıymış görün gibi görünmeye çalışmaz. Yani riyakarlık, gösteriş, duyurma, buna benzer şeyler bu şahadet zuurun yalan şahitliğim kapsam içerisinde Allah bizleri muhafaza buyursun. Günahlarımızı bağışlasın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilah illallah ve estağfuruke ve